Teknolojinin karanlık yüzünden hepinize merhabalar. İyi akşamlar. Murat'cığım ben geçenlerde bir şey duydum. Bunun doğru olup olmadığını da çok fazla bilmiyorum ama sen de duyduğunu söyledin. Bunu işleyelim bugün. E, duyduğuma göre Microsoft bu Kasım ayı civarında... Güvenlik ile beraber bir yardımlaşma için özel bir portal kuracakmış. Evet ben de duydum bunu. Şimdi bunu önce bir söyler misin? Ne demek bu güvenlik güçleriyle birlikte işbirliği için özel bir portal kurmak? Hatırlıyor musun? Birkaç hafta önce biz programda da konuşmuştuk. Bir Türk virüs yazıcısı, Truva yazıcısı, FBI evet. Türk polisi ve Microsoft'un işbirliğiyle yakalandı. Adana mıydı uyduruyor muyum? Adana'da. Gal Adana'da Hı -hı. yakalandı diye konuşmuştuk programda da. Şimdi bu tip konularda da belli oluyor. Şimdi ortada diyelim bir virüs var, bir saldırgan var. Böyle durumda Microsoft olayın merkezliğini üstleniyor. Tabii işte atıyorum FBI Amerika'da, Türkiye'de Türk polisinin içinde bilişim suçları diye bir daire var biliyorsun Ankara'da. Onlar birleşip iş birliği yapıyorlar. Anladığım kadarıyla çok kesin olmamakla beraber çünkü Microsoft çok fazla bilgi vermiyor bununla ilgili ama anladığım kadarıyla... Ee, bütün bu insanların haberleşmesi için bu e, güvenlik güçlerine özel bir ortam hazırlıyormuş şimdi Microsoft. Yani o orayı sadece güvenlik güçleri mensupları kullanacak. kullanacak. Ve işte diyelim bir saldırgan İyice olduğu zaman mi? bir şey olduğu zaman bunun üzerinden haberleşecekler. Bunun üzerinden takip edecekler. Ve işte suçluları tüm dünyada nerede olursa olsun yakalama konusunda biraz daha e, aktif olmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Peki bunu bu şimdi bana ilk etapta ...artı bir durummuş gibi geldi. Yani artı yönleri daha kuvvetliymiş gibi geldi bana. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani artı, bunu... artı yönleri bence de güçlü olabilir. Ee, benim de aklıma senin söyleyişinden anlıyorum. Benim de aklıma aynı senin söylediğin gibi... ...acaba bu kötüye kullanılabilir mi? Acaba bunun e, bir takım e, tatsız tarafları olabilir mi? E, bir şekilde takip altına alınmak için kullanılabilir miyiz gibi sorular e, aklıma gelmiyor değil. Onu da biraz sonra konuşuruz. Ama önce olumlu tarafından bakalım Hı -hı. işe. Yani ee, bilişim suçları e, ya da teknolojik suçlar bizim de program yapmamızın esas amaçlarından bir tanesi de bu. Ee, dünya teknolojiyi daha fazla kullanmaya başladıkça suç da ortam olarak teknolojik dünyaya doğru kaymaya başladı. Dolayısıyla sadece suç değil ama bu suçluların takip etmek, yakalamak ya da oluşmasını engellemek için e, tüm kolu kuvvetleri, güvenlik güçlerinin de bu tarafta daha çok faaliyet göstermesi gerektiği benim de kabul ettiğim bir şey. Sınırı ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla bu tarz nasıl dünyada Interpol diye bir şey var. Evet. E, tüm ulusların polisleri birleşip veli suçluları yakalamak üzere şey yapıyorlar işte kırmızı bültenler var yeşil bültenler var. Benzer şekilde teknoloji dünyasında da bunun bir karşılığı olması son derece doğal. Microsoft'un da böyle bir konuya ön ayak olup e, bir portal yapıp bu konudaki iletişimi arttırıyor olması felsefi olarak benim e, çok yanlış bulmadığım bir dal. Ama korkuyorum de. Peki. Neden korkuyorsun? Korkuyorum e, içinde ne olacağını bilmediğim için korkuyorum. Kötüye kullanılması çok e, kolay olurmuş diye korkuyorum. E kötüye kullanmak derken yani bu konuda güvenlik güçlerine mi güvenmiyorsun? Ya yani onu kullanabilecek o portalı kullanabilecekler zaten güvenliğimizden sorumlu olan kişiler değil mi? Ee, şimdi iki şeyden korkuyorum. Birincisi acaba güvenlik güçleriymiş gibi davranan bir takım suç örgütleri de buraya girip o oradaki mekanizma üzerinden birilerini takip edip bir suç ortam olarak bunu kullanabilirler mi diye korkuyorum. Bir de dünyada polis devleti diye bir şey var. Yani polislerin ee, bunu kullanarak acaba işte e, telekulak skandalı benze, benzer şeylere acaba bilgisayar dünyasında yapmaları kolaylaşır mı diye korkuyorum. Kolaylaşır. Ee, burada yine korkum biraz bilmemekten kaynaklanıyor. Bunun takibinde olacağız. Ee, ben daha çok bir şeyler öğrendikçe sen daha çok bir şeyler duydukça mutlaka bizimki programlarda da bunu tekrar e, dinleyicilerimizle paylaşırız. Bu sadece bir bilgi alışveriş portali mi olacak? Yoksa bu portal üzerinden diyelim herhangi birini, herhangi bir bilgisayarı, herhangi bir e, cihazın takip etmek, bunun kimle, nerede, ne şekilde konuştuğunu anlamak mümkün olur mu e, soruları önemli bir soru olarak karşımızda. Peki aslında benim aklıma şöyle bir soru geliyor. E, senin de söylediğin gibi artık suçlar teknolojik suç şeklinde böyle bir o yöne doğru gitmeye başladı. Teknolojiyle evet. bütünleşmeye başladı. E buna karşılık da demek ki e, güvenlik de teknolojiye doğru kendini çevirmek durumunda. Yani yönünü o yöne çevirecek. E, Değil tabii. mi? İster istemez. Peki bundan ürküyorsak bu tarz bir şeyden. Yani genel bir e, güvenlik adı altında ne yapılabilir ki? Yani sonuçta bir, bir bu bir önlem olarak ortaya çıkartılmış. Belki bir güç birliği olarak ortaya çıkartılmış ama biz bundan da korkuyoruz. Senin dediğin çok doğru bir şey var yani ben hani çok herkes tarafından gözlenebiliyor olmak çok izlenebiliyor olmak hoş bir şey değil. Çok hiç değil. Bir de benim korkutmak nedenlerimden bir tanesi de şimdi Microsoft'un portali bunu yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Ama seninle çok eski programlarımızdan bir tanesinde işlemiştik diye hatırlıyorum. 11 Eylül'den sonra Amerika'da Bush'un imzasıyla yeni bir bakanlık hmm. kuruldu. İngilizcesi Department of Homeland Security idi. Evet. Türkçeye çevirince ne demiştik biz sonra? Ana yurt bakanlığı gibi bir şey söylemiştik. Evet. Ve o bakanlığın da ilk yayınladığı dokümanlardan bir tanesi İngilizcesi Cyberspace Strategy to... Security, Homeland Security gibi bir şeydi. Yani e, bizim yurt güvenliğimiz için e, siber uzay stratejileri gibi bir şeydi. Ve onun içindeki bir madde benim tüylerimi diken diken etmişti. Hala şimdi hatırlayınca şimdi etiyor ve diyordu ki orada e, tüm dünya bizim e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, siber uzaydaki, siber dünyadaki e, güvenliği için yardımcı olmak zorundadır. E, tüm e, dünya, milletleri, halkları ve yönlük güçleri işbirliği yapmak durumundadır. Eğer işbirliği yapmazlarsa Amerika Birliği devletleri buna karşı gerekli her tür önlemi alır gibi böyle e, hafif e, aba altından sopa gösterici bir e, şey vardı. E, bir madde vardı onun sonuna doğru bu dokümanın. Acaba e, diyorum bu yeni portalde bu konudaki çalışmaların bir parçası olabilir mi? E bu orada çıktığına göre ve ilk önce yani Microsoft'ta çıktığına göre ve de güvenlik e, güçleriyle dediğine göre herhalde Amerika'daki güvenlik güçleriyle başlayacak. Öncelikle öyle önce başlayacağını bu. düşünüyorum FBI ile ve diğer e, Amerika'daki güvenlik güçleriyle başlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, ama öte yandan böyle bir e, davranışa öncelikle Microsoft'un başlıyor olması çok şaşırtıcı değil. Çünkü bugün bakıyorsun Microsoft o kadar yaygın ki e, tüm e, virüs yazıcılar, tüm Truvaat yazıcıları, tüm diğer zararlı programlar, hackerların çoğu Microsoft üzerinde uzmanlaşıyorlar. Çünkü Microsoft üzerinde uzan, uzmanlaştıkları zaman hedef Ağaları kitleleri giymiş. çok fazla. Evet. Şimdi dünyada sadece 3-5 kişinin kullandığı bir sistem üzerine uzmanlaşınca zaten senin saldırabileceğin yerde 3-5 oluyor. Evet dolayısıyla Microsoft bu konuda en çok zarar gören hani bu konuda çılgıza sarf etmesi gereken kurumların başına da Microsoft geliyor yine yanlış hatırlamıyorsam Microsoft'un Amerika'daki güvenlik bölümünün başında zaten eski bir FBI'lı hmm. var dolayısıyla FBI ile olan ilişkilerinin yakın olması da bundan kaynaklanıyor. Aslında dediğin gibi bu çok çelişkili bir sonuç doğuruyor yani bir taraftan çok ihtiyaç duyulan bir nokta öbür taraftan da işte bizi birilerinin çok fazla yakından takip ediyor olmasının verdiği bir ürperme de var. Doğru. Ama bir taraftan da umarım sen de katılıyorsundur buna özellikle Türkiye'de de artık bu konuda güvenlik güçlerinin demeyeyim ya da bu konudaki oluşacak birimlerin çok bilinçlenmesi gerekiyor ve Sanal suçların ortamda yapılan, sanal ortamda yapılan suçların hakikaten cezasının oluşturulması gerekiyor ya da takibinin. Kesinlikle, sahibinin. kesinlikle. Burada çok bir cümle bir şey söyleyeyim. Ben de bu bilişim suçlarıyla ilgili arkadaşlardan, polis arkadaşlardan bir kısmıyla tanışma fırsatım oldu. Bir kısmıyla beraber bir takım dersler yaptık. Hakikaten çoğu çok genç, çok taze beyinler ve teknoloji konusunda çok ilgililer, çok öğrenme meraklıları... Ee, onlar e, yavaş yavaş bu işi daha da iyi öğrendikçe e, bilim suveri konusunda Türk polisinde iyi e, bir e, çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Şimdiden başladığını da biliyorum ama daha da iyileşecektir diye düşünüyorum. Tabii nasıl yönlendireceği ayrı bir politika konusu ona bu programda girmeyelim. Türk polisi yakalar. <gülüyor> <gülüyor> Peki böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya çarşamba tekrar birlikte olmak dileğiyle Hepinize güvenli günler. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.